الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن واله أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ve şerrü'l umûri muhdesâtuhâ ve kullu muhdesetin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle ve Bugün 17 Mart 2012 Cumartesi. Ders konumuzun ünvanı Melekler Allah'a itiraz ettiler mi veya melekler Allah'a itiraz mı ettiler? Şimdi kardeşler Özellikle çokça sorulan sorulardan biri konumuz. Biz mesela Bakara suresinin ayetlerine baktığımızda Allah Subhanahu ve teala meleklerle kendi arasında geçen bir konuşmayı bize, bize beyan ediyor Allah Subhanahu ve teala. Ve diyor ki, Ve iskâle rabbuke mela iketi inni câilun fil ardi halife. Hani Rabbin meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir <gülüyor> halife yaratacağım. Kâlû, onlar da bunun üzerine dediler ki: Etç alûfi hemen yufsidûfi havayas Sen orada bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? dediler. Və nəh nûse bihû bihamdike və nukadîsulek. Halbuki biz seni hamd ile tesbih eder ve takdis eder şeklinde ayet ne yapıyor devam ediyor. Şimdi. Şimdi kardeşler tabi size de bu arada derse giriş yaparken sormak istiyorum. Mesela bu ayeti duyduğunuzda hani Rabbin meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler de dediler ki sen bozgunculuk çıkaracak kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Şimdi meseleye Türkçe mantıkla bakın. Türkçe mantıkla bakın meseleye. Aklınıza zaman zaman şöyle bir şey geliyor mu? Yani sanki melekler bunu itiraz babında söylüyorlar diye aklınıza hiç geliyor mu? Yani melekler hani sanki burada bir itiraz söz konusuymuş gibi. Bak cümlenin siyakına bakın. Hani Rabbim meleklere demişti ki ben yeryüzünde halife yaratacağım. Onlar da dediler ki sen orada bozgunculuk çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Sanki meleklerin burada bir Allah'a karşı sanki haşa bir itirazı varmış gibi bir izlenim tabir sahise oluşabiliyor zihinde. Yani bu zannedersem hepinizin de zihninde geç, geçiyor olabilir ki bu soru çok geliyor zaten bu anlamda. E bu bir. Bu birinci işgal gibi görülen nokta. İkincisi de melekler nereden bildiler? Melekler nereden bildiler? Bunların kan dökecek ve bozgunculuk çıkaracak birisi olduğunu ki meleklerin söylediği de zaten ortaya çıktı. Vuku buldu. Şimdi bu bağlamdan yola çıkarak bu işgalleri çözme adına inşallah burada bazı hususlar beyan edeceğiz. Şimdi kardeşler biz devamlı derslerde hep söylüyoruz. Diyoruz ki Herhangi bir meseleyi biz araştırırken ki bu ehl-i sünnetin menhecidir zaten ne yaparlar? O mesele hakkındaki bütün nasları, bütün delilleri bir araya getirirler ve o bütün delillerden hükmü çıkarırlar. Yani meseleyi tek bir delile bağlamazlar. Eğer bir mesele hakkında birden fazla delil varsa hükmü tek bir delil içerisinden çıkarmazlar. Ne yaparlar? O mesele hakkındaki gelen, sahih olarak gelen kitap ve sünnetten bütün delilleri bir araya getirirler ve ne yaparlar? Hükmü çıkarırlar. Yine yine usullerinden birisi, bunu da söylüyoruz biz devamlı. Diyoruz ki, mesela siyak ee, ve lihak olayı diyoruz. Siyak-sibak olayı. Yani ayetin önüne ve arkasına bakarak ne yapmak? Meseleyi anlamak. Yani devamlı söylüyoruz. Mesela diyoruz ki, Allah Kur'an'da diyor ki, namaz kılanların vay haline diyor. Tutup da sen burayı alırsan sadece, o zaman namaz kılanların vay haline olur. O zaman insanların tabir sahise yüzündeki bütün namaz kılan Müslümanların namazı bırakması gerekir. Çünkü Allah ne diyor? Namaz kılanların vay haline. Çünkü neden? Bu ayeti bu şekilde almak sadece ayeti siyakından koparmak demektir. Ama ayeti siyakıyla birlikte ele aldığın zaman işgal çözülür çoğu zaman. Mesela ne diyor ayetin devamında? Onlar ki namazlarında gaflet içerisindedirler. Demek ki namaz kılanların vay haline sözünden kasıt namazda gaflet içinde olanlar için söz konusudur olduğunu anlıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Siyak sibaktan anlıyoruz. Yani ayetin önü ve arkasından. Şimdi bu bağlamdan hareketle e, meselemizi ele alacak olursak şimdi bakın kardeşler biz diyoruz ki bu ayet siyak sibakıyla ele alındığında melekler itiraz mı ettiler işgali bir de melekler bunu nereden bildiği işgali e, anlaşılabiliyor çok rahat bir şekilde. Özellikle melekler Melekler bunu itiraz babında mı söylediler hususu çok net bir şekilde anlaşılabiliyor siyaksibaktan. Bakın biz tek başına tek tek ele aldığımızda bu ifadeleri, kelimeleri bunu anlayacaksınız. Ki burada inşallah benim niyetim sadece bu meseledeki işgali çözmenin yanı sıra işgali çözerken de size bazı usuller vermek, usuller anlatmak. Ki siz bu usulleri birçok meselede ne yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz, ilmi anlamda işinize yaramış olsun. Şimdi ayeti bakın lafızlarıyla ele alalım. Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki Ve iz gâle rabbuke hani senin Rabbin dedi ki kime? Lil melaiketi meleklere. Bakın kardeşler şimdi şunu çok kısa bir anlatayım. Melekler melek eleke kökünden gelmiş, gelmiştir. Eleke kökünden gelen bir nedir? Bir ifadedir. Anlamı risalet demek yani elçilik. Tamam. Meleklere neden melek demişler de başka bir şey dememişler? Çünkü melekler Melek kelimesinin anlamı elçilikten gelme. Melekler de Allah'ın elçisi olduğu için bu ismi almışlar. Burayı aklınızda tutarsanız e, işinize yarayacak. Şimdi devam ediyoruz ayete. O isqal rabbukel meleiketi inni ca'ilun fil ardı halife. Hani Rabb meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Kalu melekler de dediler ki etecalu fiha men yufsidu fiha ve yesfikud Dikkat edin şimdi ibarelere. Meleklerde dediler ki sen orada kan dökecek ve bozgunculuk çıkaracak birisini mi yaratacaksın? وَنَحْنُوا نُسَبِّحُ بِهَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ Halbuki biz seni tesbih ediyoruz hamd ve seni takdis ediyoruz. Allah da dedi ki قَالَ inni alemu مَا لَا bensin Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum dedi Allah. Bakın bu siyakla bakıldığı zaman birçok insanın zihninde ilk tasavvur eden anlam yani bu cümlenin gidişatı insanın zihnine ilk getiren anlam genellikle tabi Özellikle avam kesime yönelik konuşuyorum. Zihninde tasavvur eden ilk anlam meleklerin sanki burada Allah'ın bu söylediklerini benimsememesi, işte bunun kötü sonuçlar doğuracağını, o yüzden bunu yapmaman gerektiğini e, söyleyen bir tavır içerisindeler sanki melekler. İnsanın zihninde bu canlanabiliyor. Ve dolayısıyla da melekler Allah'a, Allah, Allah Subhanahu ve teala'ya nasıl itiraz ederler diyene bir e, soru yöneltilebiliyor veya bir işgal yöneltilebiliyor yöneltilebiliyor Şimdi bakın kardeşler, dikkat edin, melekler Allah'a sor, soru edatı ile yaklaştılar. Bakın, ilmi nokta başlıyor şu andan itibaren. Etaj <gülüyor> alufiha. Orada yeryüzünde yaratacak mısın? Ney? Men yufsidufiha veya Orada yaratacak mısın? Ne yaratacak mısın? Kan dökecek ve bozgunculuk yaratacak birinin mi yaratacaksın? Bakın. Şimdi burada soru edatı gelmiştir. E dediğimiz E tecaludeki E soru edatıdır. Türkçe karşılığı anlayacağınız anlamda mı mi demektir kardeşler. Mesela bu Ahmet mi? Bu Ali mi? Değil mi? Bunun gibi mı mi edatı nedir? Soru edatıdır Türkçe'de. Dolayısıyla melekler kan dökecek birini mi yaratacaksın diye soru edatı sormuşlardır. Bakın şimdi kardeşler. Soru edatının diğer bir ismi de istifamdır. Tamam mı? Şimdi soru edatının birçok kastı vardır. Bakın Kur'an ve sünnette de, normal insanların konuşmalarında da ve gerek Arap olan insanların, gerek Türk olan insanların, gerek Fars olan insanların vesaire, yeryüzündeki bütün dillerde istisnasız olarak bu mevcuttur. Yeryüzünde bütün dillerde istisnasız olarak bunun var olduğunu söylememizin sebebi şudur. Bu fıtriyidir. O yüzden diyoruz yeryüzündeki bütün dillerde var. Ne var? Bakın yeryüzündeki bütün dillerde kardeşler soru şeklinde yani cümle kalıbı soru şeklinde gelen e, cümlelerde birçok farklı kasıtlar vardır. Bakın size örnek vereceğim. Şimdi bazen kardeşler soru, soru edatıyla bir cümle kurulur. İçerisinde mı'mi vardır. Veya nasıl veya işte soru edatlarını düşünün cümle içerisinde vardır. Ve bununla inkar etmek kastedilir. Bakın bazen sorudan ne kastedilirmiş? İnkar etmek kastediliyor. Bakın örnek vereyim. Allah Kur'an'da buyuruyor ki: "Etemurûnen nâse bil birri vetensavûne enfusakum." Siz insanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Şimdi Allah bunu öğrenmek için mi sormuştur arkadaşlar? Öğrenmek için sormadı. Allah Sübhanu ve Teala zaten ne her şeyi biliyor. Bunu ne manada sordu? Yaptıklarını inkar etme manadasında sordu. Doğru mu? Bakın ete'murunennase bilbirri ve enfusakum. Siz insanlara iyiliği emrediyor da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Yani bu yaptığınız inkar edilecek bir fiildir. Yapılmaması gereken bir fiildir diyor diye. Ee, kastediyor Allah Subhanahu ve Teala. Bakın ama cümle cümle yapısı soru. Değil mi kardeşler? Bakın soru edatıyla cümle yapısı soru şeklinde gelmiştir. Değil mi? Burası anlaşılıyor. Burada herhangi bir işgal yok inşallah. Şimdi bazen de soru kardeşler ikinci olarak takrir amaçlı sorulur. Yani bir şeyi ortaya koyma amaçlı sorulur. Yani varlığını söyleme, beyan etme amaçlı sorulur. Mesela bakın Allah Kur'an'da buyuruyor ki: "Elayi sallahu bikafin abdehu. Allah kuluna yetmez mi? Yani ne? Evet, yeter manasında. Değil mi? Allah kuluna yetmez mi diye? Yani ne manada? Allah bunu yani yettiğini takrir ediyor. Yani evet diyor tabir ise Evetleme söz konusu. Anladık mı? Bakın kalıp soru kalıbı olarak geldi. Ama ne? İçeridiği anlam ne bu sorunun? Takrir etme yani evetleme olayı. Yani Allah kuluna kafi değil mi? Yani ne demek? Yani Allah kuluna kafidir anlamında. Bakın bazen de kardeşler, bazen de soru sorulur, tevbih ifade eder. Yani azarlama. Bazen soru kalıbı gelir. Ama içerdiği anlam azarlama anlamıdır. Bakın e, ben bunu size Türkçeden örnek vereyim direkt anlayın diye. Ayet-i Hadist'te de çok vardır bu. Bakın mesela bir anne düşünün oğluna defalarca işte sobaya yaklaşmamasını veya işte tüpe yaklaşmamasını ateşe yaklaşmamasını söylüyor tamam mı? Bir gün gidiyor mutfağa bir bakıyor çocuk da ufak 2-3 yaşında tam böyle elini ateşe atacak annesi hemen tutuyor o sinirle diyor ki ben sana kaç kere dedim Ateşe yaklaşma diye. Anne üç kere dedin aferin oğlum bildin geç diye değil yani. Yani bir soru sormuyor anne burada. Ama kullandığı cümle kalıbı sorudur. Ama kastı ne? Azarlamadır. Anladık mı kardeşler? Bu Arap dilinde de maruftur, Türkçeye de maruftur, bütün dillerde de maruftur. Yani anne burada soru edatı kaç kere dedim ben sana, kaç lafsı sorudur. Kaç kere dedim ben sana yani niçin böyle yapıyorsun oğlum? Ben sana bunu 50 defa söyledim anlamında söylüyor. Yani azarlama babında bunu ne yapıyor? Söylüyor. Bu bu da maruftur. Yine arkadaşlar birkaç tane daha örnek vereyim. Yine mesela soru edatı nefi anlamına gelir. Yani ortadan kaldırma anlamına. Yok olduğunu ortaya koymak için soru sorulur bazen. Bazen bakın soru sorulur. Kalıp sorudur. Ama bu sorudan kasıt o sorulan şeyin olmadığını ortaya koymak içindir. Bakın örnek vereyim. Allah ayette buyuruyor ki Men vellezi yeşfem indehu illa biizni onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Yani ne demek? Kimse şefaat edemez. Soru kalıbı mendir. Yani kim? Kim şefaat edebilir? Diyor Allah. Ya Rabbi ben ederim. Edebiliyor mu şahmet? Tamam ayet bitti. Dil böyle değil. Yani ne? Allah diyor ki Allah ne demek istiyor burada? Yani benim iznim olmadan kimse şefaat edemez. Benim iznim olmadan şefaati nef ediyorum Diyemektir. Anladık mı? Bakın soru kalıbı nefi anlamında gelmiştir. Ee, yine mesela arkadaşlar e, nefi e, pardon soru edatı taaccup ifade eder yani şaşırma anlamı ifade eder. Bazen kişi birisine soru sorar ama bu öğrenmek amaçlı değil de öğrenmek amaçlı değil de ne amaçlı şaşırma amaçlı. Nasıl ki ilki inkar etme amaçlıydı, öğrenme amaçlı değil. İkincisi takrir etme amaçlıydı, öğrenme amaçlı değil. Üçüncüsü azarlama amaçlıydı, öğrenme amaçlı değil. Dördüncüsü nefyetme amaçlıydı, öğrenme amaçlı değil. Beşincisi de şaşırmayı beyan etmek için, şaşırdığını söylemek için soru kalıbı kullanıyor, öğrenmek için değil. Mesela ne diyor? Ben şimdi Ahmet'le konuşuyorum. Ahmet nasılsın, iyi misin? Valla seni çok özledim. Ee, Ahmet de diyelim işte Arabistan'da Umre'ye gitmiş Veya işte Almanya'da yaşayan birisi Bir iki senedir görmüyorum Ya kardeş bir an önce gel de göreyim seni O da inşallah bir gün geliriz maddi durumum yok Mesela böyle bir şeyler söylüyor Sen de ümidi kesmişsin Oturuyorsun evde Halbuki sana sürpriz yapacak yanındaki başka bir arkadaşınla anlaşmış O anda uçağa binmeden seni aramış Atlıyor uçağa ben şimdi zihnimde tasavvur ediyorum Atlıyor uçağa iki saat sonra senin yanında Kapı çalınıyor senin yanındaki arkadaşın kapıyı açıyor diyor ki Ahmet geldi. Sen ne diyorsun? Ahmet mi geldi? Ya Zaten adam sana Ahmet geldi diyor. Sen Ahmet'in geldiğini öğrenmek için sormuyorsun. Ahmet mi geldi derken. Zaten sana Ahmet geldi diyor. Senin kastın ne burada? Şaşırma amaçlı. Taaccup. Hayret etme. Çünkü neden? Ya Daha iki saat önce bu adam Almanya'daydı. Nasıl burada olur? Yani bir şaşırma söz konusu. Yani o zaman arkadaşlar soru bazen ne için sorulurmuş? Şaşırma. E, i̇ki tane daha örnek vereyim kısaca. Soru Bazen de kardeşler sorulur. Kasıt burada meydan okuma amaçlıdır. Meydan okuma amaçlı. Soru meydan okumak için sorulur. Ben bunu düşündüm. Türkçe'de çok güzel bir kalıp buldum buna oturan ve hepinizin de bildiği, çok meşhurdur. Özellikle eskiler daha çok bilir. Mahallede, mahallede mesela kaba dayıların e, e, her bir mahallenin kaba dayısı vardır mesela eskiden. Bu meşhurdur. Ara sokakların her mahallenin kaba dayısı vardır ve onların ağzında. Meşhur olan bir söz vardı bu eskiden de tabi bunlar bitti de var mı bana yan bakan diye bağırırdı mesela. Tamam mı? bu mesela e, meydan okuma babındadır. Birisi çıktı abi ben sana yan bakıyorum ha, öğrendim aferin tamam oldu görüşürüz selamun değil yani. Burada var mı bana yan bakandan kastı yani meydan okuyorum varsa çıksın. Mesela Allah bunu işte e, birçok yerde söyler mesela Allah'la beraber yaratıcı mı var der tamam mı? inkar anlamındadır bu. Aynı zamanda meydan okuma anlamındadır. Yani ne demek? Allah'tan beraber yaratıcı yok demek. Anlatabiliyor muyum? Bu da son olarak bir de kardeşler soru itiraz için sorulur. Soru itiraz için sorulur. Mesela bir insan soru kalıbı kullanır. Bunu da mesela aklınızda siz bulabilirsiniz. Çok uzatmaya gerek yok. Yani itiraz babında e, soru soruyor. Şimdi kardeşler dolayısıyla bakın. Meseleye baktığımızda demek ki soruların soru kalıplarının içerdiği bir sürü anlam varmış. Yani buna şöyle bir şöyle bir ifade verebiliriz. Sorunun birçok amaçları vardır. Sorunun birçok amaçları vardır. Şimdi bütün bunları öğrendikten sonra kardeşler, bütün bunları öğrendikten sonra soruyla alakalı bu olayı ayete tatbik edelim. Ayete tatbik edelim. Şimdi ayeti alıyoruz. Hani Rabbim meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Onlar da dediler ki sen kan dökecek birini yoksa kan dökecek ve bozgunculuk çıkaracak birini mi yaratacaksın? Şimdi biz kaç tane? 7 tane örnek verdik. Aslında bu meşhur 13-14'e kadar çıkar. Meşhur sorudan kasıt 13-14'e kadar çıkar meşhur olan. Ama 13-14'ten de fazladır. En meşhuru 13-14 tanedir. Hatta bu konuda mustakil eserler yazanlar olmuştur kardeşler. Kur'an'daki soru edatlarıyla alakalı 300 400 sayfa alimlerden geçmişte eserler telif edenler olmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki istifamın yani e, soru edatının bahsi ile alakalı, araştırılması ile alakalı telifler bilene e, ilim ehli kimseler tarafından yazılmıştır. Şimdi biz 7 tane saydık burada. Çok uzatmam adına bakın bu 7'sini uygulayalım şimdi ayete çok kısa bir şekilde. Rabbim meleklere dedi ki ben yeryüzünde halife atacağım. Dediler ki sen Orada bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Şimdi inkarı alalım. Ne oldu? Ya Rabbi sen bunu yaratacaksın. Biz senin bu fiilini inkar ediyoruz. Ya böyle ya da burada azarlama. Ya Rabbi sen nasıl yaratırsın ya? Ya sen nasıl yaratırsın melek? Azarlama var Allah'a haşa melekler tarafından. Ya da nefi var. Allah'ın filini, Ya Rabbi sen öyle diyorsun ama yaratmayacaksın. Nefi var ya da. Ya da taaccup var. Hayret ediyorlar. A sen şimdi bir melek mi yaratacaksın? Yani hayret var söz konusu. Veya meydan okuma var. Hadi yarat da görelim. Ya da işte itiraz var. Hayır kabul etmiyoruz yaratmanı. Yaratmaman gerekir. Ya da kardeşler sekizinciyi de söylüyorum şimdi. İstifhamın anlamlarından birisi de öğrenme amaçlı istifham. Bu da en çok kullanılan, meşhur olan. Bazen de soru niçin öğrenilmiş, öğrenilirmiş. Soru niçin sorulurmuş? Öğrenmek için. Şimdi kardeşler buradaki kasıt bakın bu 8 taneden kasıt meleklerin öğrenme amaçlı sorduğudur. Melekler burada öğrenme amaçlı sormuşlardır. Yani soru kalıbından... Ee, soru kalıbının içerisindeki kullanmış oldukları, meleklerin kullanmış oldukları soru kalıbı içerisindeki anlam öğrenme amaçlı olan anlamdır. Bakın bunu nereden anlıyoruz? Biz ee, mesela zaman zaman derslerde söylüyoruz. Diyoruz ki mesela bir kelimenin veya bir cümle kalıbının birden fazla anlama gelmesi söz konusuysa birden fazla anlamı varsa ne yapılır? İç ve dış karinelerle bu anlamlardan hangi birisinin kastedildiği araştırılır, bakılır. Yani bizzat iç karineden ne kastediyoruz? Yani ayetin bizzat içine bakarak ne yapılır? Bu anlamlardan hangi birisinin kastedildiği melekler soru sorarken hangi anlamı kastettikleri araştırılır? Buna iç karine denilir. Bir de ne yapılır? Dış karine ile yani dış taraftan başka delillerle başka naslarla ne yapılır? Meleklerin soru amaçlı mı sorduğu, yoksa itiraz amaçlı mı, inkar amaçlı mı, azarlama amaçlı mı vesaire sorduğu anlaşılır. Şimdi kardeşler, öncelikle usulde kaydedir. Öncelikle iç karineye bakılır. Çünkü neden iç karineye bakılır? Yani dıştan bir delil aranmaz ilk etapta. Çünkü neden? İç karine zaten senin elindedir ve sınırlıdır. Direktmen bakarsın, araştırırsın dış karineye gitmeden. Çünkü dış karine çoktur. Yüzlerce hadis vardır, binlerce hadis vardır ve bunun dışında o ayetler dışında da binlerce ney ayet var. Yani dış karineden aramak ikinci etaptır. Zordur, meşakkatli iştir. O yüzden öncelikle usulde asıl olan iç karineye bakmaktır. Çünkü iç karine bizzat zaten iç dediğimiz için asıldır bu. Asıldır bu. Ee, bulunursa ne ala. İç karinelerden yani ayetin bizzat içinden, önünden, arkasından hangisi kastedildiği bulunursa elhamdülillah ne ala. Ama bulunmazsa o zaman dış karineye bakılır. Bazen bu sadece iç karinede bulunur, dış karinede yoktur. Bazen sadece dış karinede vardır, iç karinede yoktur. Bazen de hem iç karinede ve dış karinede de olabilir. Şimdi kardeşler biz ayete baktığımızda iç karinede de, bizzat ayetlerin içinde de, önünde de, arkasında da, dış karinede de kardeşler, dış karinede de meleklerin sadece ve sadece öğrenme amaçlı sorduklarını anlıyoruz. Yani istifamdan, soru edatından kastı öğrenme amaçlı. Biz dedik ki az önce iç karineye ilk önce bakarız ama biz ters tersten yapalım bunu. Tersten yapalım bunu. Önce dış karineye bakalım. Bunun sebebi de şu. Dış karineden cevabı çok basit vereceğimiz için, çok kısa vereceğimiz için e, dış karineyle işimiz çok fazla olmayacak. Biraz daha çok iç karineyle ilgileneceğimiz için önce dış karineden bunu ispatlayalım. Bakın Allah Kur'an'da, sair yerlerde, sünnette de Resulünün diliyle meleklerin emrolunanı yaptığını ve Allah'a karşı isyan etmediklerini söylüyor Allah Kur'an'da. Dolayısıyla ne oldu kardeşler? Meleklerin inkar babında soru sormaları günah işlemeleridir. Yine azarlama babında soru sormaları, nefi babında soru sormaları vesaire Meydan okuma babında soru sormaları melekler tarafından günah işlemektir. Ancak Allah Subhanahu ve teala bunu nehyetmiştir değil mi kardeşler? Meleklerin günah işlemesini nehyetmiştir. Yani nehyetmiştir derken e, günah işlemeyeceğini beyan etmiştir. Dolayısıyla ne oluyor? İşte meydan okuma, azarlama, e, ondan sonra e, işte itiraz bunların hepsi iptal olmuş oluyor. Dış karineyle. Geriye ne kalıyor? Soru sorma. Yani öğrenme amaçlı soru sorma kalıyor. Dış karineyle bunu ispatladık. Neymiş dış karine? Allah ayette buyuruyor ki melekler emrolunu yaparlar. Allah'a isyan Allah'a isyan etmezler. Bakın, iç karineden de bunu bakacak olursak, tabir sahihse ise benim bir hocam vardı, onun iba ibaresi hoşuma gidiyor, onun cümlesini kullanacağım. Çok leziz faydeler var ayette, çok lezzetli, çok leziz faydeler var ayette. Tabi buradaki kastımız manevi lezzet. Bakın şimdi kardeşler, ayetin bizzat önünden arkasından biz bunun soru amaçlı olduğunu. Sadece ve sadece öğrenme amaçlı olduğunu anlıyoruz. Yani öğrenme amaçlı olduğu zaman Türkçe karşılığı ne oluyor? Ya Rabbi sen bize bir melek yaratacağını söyledin. Biz öğrenmek istiyoruz. Yani acaba onlar kan dökecek mi? Yoksa kan dökük ve bozgunculuk çıkaracak mı? Böyle mi olacak? Yani böyle olacaksa hani bunun hikmeti nedir? Anlatabiliyor muyum? Sadece öğrenme amaçlı. Hikmeti nedir bunun? Anlamında soruyorlar. Bakın şimdi ayeti inceleyelim. Bunu ispatlayalım kardeşler. Bu arada da size... Konumuzu dışında da bazı usuller vereyim. Ee, i̇nşallah e, faydasını görürsünüz. Şimdi ayeti alıyoruz en başından. O isgalerabbukel melaiketi. Hani Rabbin meleklere demişti ki: İnni ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Kalu dediler ki melekler. E tec'alu fiha men yufsidu fiha Sen orada kan dökecek, bozgunculuk çıkaracak birini mi yaratacaksın? Ve nahnu, melekler sonra devam ediyor onu dedikten sonra, o soruyu sorduktan sonra. Ve nahnu nusebihu bihamdike ve nukaddisulek. Halbuki biz seni hamd ile tesbih eder ve takdis ederiz. Bakın kardeşler, burada işte bir karine var. Meleklerin soru amaçlı sorduğu. Ama bu ilmi karinedir. Bakın, burada iki tane kelime var ki birisi biz seni tesbih ederiz kelimesi. ikincisi de biz seni takdis ederiz kelimesi ve bizler seni hamdık ve mükaaddisün biz seni tesbih hamd ile tesbih eder ve takdis ederiz. Şimdi burada tesbih ve takdis kelimelerinden meleklerin kardeşler soru amaçlı sorduğunu, itiraz amaçlı sormadığını anlıyoruz. Bakın neden bu? Şimdi buradaki tesbih kelimesiyle takdis kelimesi iki tane önemli bir anlamdır. İki tane önemli bir ıstılahtır kelimedir. Yani şer'i ifadelerdir, dini ifadelerdir içerisinde geniş ilim barındıran ifadelerdir kardeşler. O yüzden bakın bu ifadelerin içerisini açmadan önce Şeyhul İslam'dan size bir şey anlatmak istiyorum kısaca. Şeyhul İslam İbni Teymiye diyor ki bu ümmetin diyor başına ne gelmişse şer'i ıslahları fık edememekten, anlayamamaktan gelmektedir. Yani Allah gerek kitabında gerekse de Resulünün diliyle bize dini, şer'i bazı Kelimelerle hitapta bulunuyor. Yani bize bazı kelimeler söylüyor. Ve bu kelimelerin içerisine geniş anlamlar yüklüyor Allah subhanehu ve teala. O yüzden bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben diyor, U'titu el -kelim. diyor. Ben özlü sözler verildim. Özlü sözler ne demektir kardeşler? Yani söz öz olup içerisindeki anlamın çok geniş olması demektir. Yani Resulullah ne diyor? Ben çok özlü sözler söylerim ama içerisindeki anlamlar çok geniştir. O yüzden bir bakıyorsun bazı alimler bir hadisten 100 mana, 200 mana çıkarır. Hatta yeri gelmişken aklıma şunu da söyleyeyim. İbnü'l Arabi var. Bir İbnü'l Arabi var. O bidat ehli. Hatta bazı alimlerin tekfir ettik. Şu ondan bahsetmiyorum. Bir de İbnü'l Arabi var. El-Sünnet menheci üzere birisi eliflamlıdır. lamlıdır İbnü'l Arabi duyduğunuz zaman bu e, sağlam bir kimse demektir. Ama İbnü'l Arabi eliflamsız lamsı duyduğunuz zaman o bidat ehli olan kimse kastedilir. Ben şimdi Ehl-i Sünnet menheci üzerinde olanı kastediyorum. İbnül Arabi mesela Ahkam'ül Kur'an'ı yazmıştır. İbnül Arabi diyor ki bizim alimlerimiz diyor Fatiha suresinden e, yanlış hatırlamıyorsam şey diyor 1200 tane ilmi mana çıkarıldığını söylediler. Biz bunları bizim alimlerimiz biz bunları araştırdık diyor. Bu anlamları 900'e kadar ulaştık diyor. 900'e kadar ulaştık. Mesela Resulullah görüyor Ey, Umer, ey Umeyr diyor kuşun ne yapıyor? Hadis bu kadar. Ey Umeyr kuşun ne yapıyor diyor. Yani ifade bu kadar. Alimler bu ifadeden onlarca anlam çıkarıyor. Birincisi Resulullah'ın tevazusu diyorlar. Bak işte ufacık çocukla ne yaptı? E, muhabbet etti. İki kuş beslemenin caiz olduğu. Çünkü Resulullah diyor ki kuşun ne yapıyor? Anlatabiliyor muyum? Yani böyle böyle alimler ne yapıyor? Bir cümleden bir sürü anlam çıkarabiliyor. Şimdi kardeşler Şimdi İbn-i Teymiye Rahimullah da birçok yerde diyor ki bu ümmetin başına ne gelmişse ilmi ıslahları anlamamaktan gelmiştir. Neden? Bakın mesela ibadeti ele alalım. Şimdi e, en aşırı tasavvufçu kimselere baktığımızda aynı bizim cümlemizi kullanırlar. Allah'tan gayrısına ibadet edilmez. Biz de diyoruz Allah'tan gayrısına ibadet edilmez. Muhtezile de diyor Allah'tan gayrısına ibadet edilmez. Herkes diyor Allah'tan gayrısına ibadet edilmez. Hatta i̇bn Arabi bile diyor Allah'tan gayrısına ibadet edilmez. Çünkü zaten her şey Allah. O yüzden bakın, herkes bu ifadeyi kullanıyor ama herkesin ibadete yüklediği anlam aynı mı? Değil. Bak mesela bize göre Allah'tan gayrısından yardım istemek, Allah'ın tam başkasının gücünün yetmeyeceği meselelerde, Allah'tan başkasından yardım istemek o insanı ibadet etmektir. Ama bakın, tasavvufçu da, yani evet Allah'tan gayrısına ibadet edilmez diyen o tasavvufçu da bu ibadet değildir. Dolayısıyla ibadet etmiş oluyor. Neden? Çünkü içerisine yüklenen anlam, Farklı. Yani ibadetin ne olduğu anlaşılmamış bunlar tarafından. Yani bu insanlar mesela tasavvufçuları ele alacak olursak ibadeti sadece Allah Subhanahu ve teala'ya secde etmekten ibaret zannediyorlar. Veya ruki etmekten ibaret. Ya Rabbi bana şifa ver böyle demekten ibaret zannediyorlar. Yani ibadeti ne? Belli başlı e, küçük e, ta, e, affen, belli başlı e, tek tük meselelere ne yapmışlardır? Sınırlamışlardır. Bunun sebebi? İbadete yüklenen anlamlar farklı. Herkes aynı anlamı kullanıyor ama herkes farklı. Herkes aynı kelimeyi kullanıyor fakat herkes farklı anlam kastediyor. O yüzden Şeyhülislam İslam İbni Teymiye diyor ki lafızların, kelimelerin içermiş oldukları anlamı bilmek çok önemlidir. Özellikle şer'i ıslahları bilmek çok önemlidir. Bakın çok basit. Mesela Şeyhülislam İslam İbni Teymiye diyor ki ben size diyor ibadeti tarif edeceğim. Ediyor ibadeti. Bakın. Sizden örnek istesem, bana öyle bir ibadet söyleyin ki bu cümlenin bu tarifin dışına çıksın. Hiçbir ibadet bulamazsınız. Diyor ki ibadet ismun cami'un, li kulli ma yuhb bu ve yarzahu min al batina Allah sūpana wa taʿalan sevdi ve razı olduğu açık ve gizli. Bütün eylemlerin ortak ismidir diyor ibadet. Şimdi bir ibadeti bu e, tarifin dışına çıkarabilir miyiz kardeşler? Hiçbir ibadeti çıkaramayız. Hangi ibadete söylerseniz söyleyin bu tarifin kapsamı içerisindedir. Bakın ne kadar özlü söz kullandı Şeyhülislam İslam ibn Teymi. Bunun sebebi ne? İşte bunun sebebi şudur kardeşler. İbadet gibi şer'i bir ıslahın, şer'i bir ifadenin içermiş olduğu anlamı çok iyi kavramaktan kaynaklanıyor bu. Çok iyi, çok iyi kavramaktan kaynaklanıyor. O yüzden bakın kardeşler, biz mesela iman meselelerimizde de dikkat edecek olursanız bazı ıslahlar üzerinde çok geniş bir şekilde duruyoruz. Bunun sebebi, bunun sebebi şudur. Eğer bu ıslahlar bilinmezse cümleler anlaşılmaz. Çünkü Allah bize bu kelimelerle hitap ediyor. Şimdi ıslahın önemini anladıktan sonra kardeşler bakın dönüyoruz mevzumuza. Melekler ne dedi? Dikkat edin. Ve nahnu nusebihu bihamdike ve nukaddisulek. Biz seni tesbih eder hamd ile ve seni takdis ederiz. Bakın tesbih kelimesi ilmi bir anlamdır kardeşler. Bakın tesbih kelimesi kökü sebah kelimesinden almıştır. Sebah ne demek? Bakın hızlıca hızlıca geçip gitmek demektir kardeşler. Bakın hızlıca geçip gitmektir. Tesbihin anlamı aslında biraz daha kaba ifadeyle. Tesbihin gerçek anlamı hızlıca gelip geçmektir. Hızlıca gelip geçmektir. Peki neden hızlıca geçip geçme, hızlıca gelip geçme anlamını tesbih demişler? Yani bizim bildiğimiz dini tesbihe neden bu anlamı yüklemişler? Bakın çünkü kardeşler mesela biz Subhanallah diyoruz bu bir tesbihtir. Sebbah'e oradan geliyor. Şimdi Subhanallah ne demektir? Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz demektir. Yani bütün noksan sıfatları Allah'tan anında ne yapıyoruz? çekip yani vardı da çekip alma değil. Yani şunu kastediyorum. Allah Subhanahu ve Taala'nın tabir sayısı hiç aklımızın ucundan bile geçirmeden bunu Allah'tan nefy ediyoruz. Hızlı bir şekilde iman ediyoruz hemen. Allah'ta hiçbir şey eksik olmadığını. O yüzden tesbih kelimesine hızlı geçip giden anlam a, anlamı vermişler. O yüzden eskiden ata ne diyorlarmış biliyor musunuz kardeşler? Hızlı geçen giden ata tesbih diyorlarmış. Hıp hızlı gittiği için Ferasun Sebeh demişler. Hızlı, hızlı giden at. Tesbihe neden onu, Sübhanallah'a neden bu ismi vermişler? Çünkü sen mümin aniden Allah hakkında kötü bir şey duyar duymaz. Yani birisi Allah'a kötü bir sıfat verdi. İşte Allah zalimdir haşa gibi. Hemen ne yapar? Zihin onu anında nefyeder Allah'tan. Hiç, hiç durmadan. O yüzden tesbih ismini almıştır. Anladık mı kardeşler? O yüzden tesbihin delalet attığı anlam nedir? Et <gülüyor> tesbihu alimler der ki et tesbihu huvet tenzih Tesbih, tenzih etmektir der alimler. Yani tenzih ederiz derler ya. Şimdi tesbihin anlamını anladıktan sonra bakın melekler ne demiş oldu kardeşler? Ya Rabbi biz seni tesbih ederiz. Yani tenzih ederiz. Şimdi bakın ben burada gördüğüm kardeşlerden söyleyeyim. Kamil mesela Kamil kardeşi görüyorum. Şimdi... Ben Kamil kardeşten şimdi e, Kam, Kamil kardeşi tesbih ediyorum. Bakın kardeşler diyorum ki Kamil kardeş ben seni cimrilikten tesbih ederim. Ben seni cahillikten tesbih ederim. Ben seni sakatlıktan tesbih ederim. Ben seni e, kısa olmaktan kısa boylu olmaktan tesbih ederim diyelim. Tamam sana dört tane vasıf verdim ben şimdi. Ne oldu kardeş? Ben seni cimrilikten tenzih etmiş oldum. Bu çözümle. İşte kısa boylu olmaktan tenzih etmiş oldum. Vesaire diğer ikisi de neyse. Dört vasıftan tenzih etmiş oldum. Ama seni mesela kör olmaktan tenzih etmiş oldum mu bu ifadelerimle? Olmadım. Neden? Çünkü e, te tenzih ettiğim vasıflar belli. Tamam mı? Peki meleklere dönelim. Allah'ı neden te tenzih etmişler? Söylüyor mu kardeşler? Evet. Söylemiyor. Hayır, neden tenzih ettiğini söylemiyor melekler. Ya Rabbi seni tenzih ederiz ama neyden? Söyle, Söylüyorlar mı? Söylemiyorlar. O zaman ne ifade eder umum? Anladık mı? Yani kötü olan her şeyden seni yani kötü olan her şeyden seni tenzih ederiz. Anladık mı? Yani lafız içermiş olduğu anlam umum. Tamam mı kardeşler? Anladık mı burayı? Genel ifade. Belirli vasıflarla sınırlamadığı için bütün vasıfları içerine alıyor. Dolayısıyla meleklerin bundan sonra itiraz babında sormaları diye bir şey olabilir mi? Ebeden neden? Çünkü melekler zaten Allah'ın o fiilini kötü göremezler. Zaten onda hiçbir eksiklik onun yaratmasında, yeryüzünde bir halife yaratmasında zaten hiçbir eksiklik görmediklerini meleklerin kendisi söylüyor. O yüzden melekler diyor ki ya Rabbi biz seni hamd ederiz sana ve bununla sana ne yapıyoruz? Seni tenzih ederiz. Neyden? Bütün her şeyden. Anladık mı kardeşler? Bakın devam ediyoruz. Daha birçok karine var meleklerin itiraz babında sormadığı. Bakın melekler devam eden diyor ki: "Ve nukaddisulek seni takdis ederiz." Takdis ederiz. Mesela duymuşsunuzdur bir kitapta bir alemin ismini okurlar. Yanında rahimeullah yazarlar. Resulullah'ın yanında sallallahu aleyhi ve sellem yazarlar, değil mi? Bazen de ne derler? Salallahu sırruhu derler mesela. Kaddesallahu sırruhu. İşte kaddese yani takdis oradan geliyor. Takdis mastar ismidir. Oradan geliyor. Yani mesela İbn Kayyim der: Allah der, Şeyhül İslam'dan bahseder. Kabdesallahu sırruhu der. Allah onun ruhunu takdis etsin. Takdis nedendir? İçerdiği anlam kardeşler. Takdis temizlemek demektir. Yani Allah Subhanahu ve Teala Şeyhül İslam'ı kötülüklerden temizlesin anlamında. Melekler de bu, burada ne diyorlar? Ya Rabbi biz seni tathih ederiz. Ne? Yani senin her şeyden temiz olduğunu kabul ediyoruz. Sen de manevi, hissi, hiçbir kötülüğün hiçbir Pisliğin olmadığını kabul ediyoruz biz. Olmadığını söylüyoruz ya Rabbi. Anladık mı? Çünkü takdis neymiş kardeşler? Takdis, tathir demektir temizleme. Ya Veya temiz olduğunu söyleme. Temiz olduğunu kabul etme. Anladık mı kardeşler? Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Taala'nın yaptığı o şey kötü, pis bir iş olsa meleklerin bu sözüyle itirazları çelişir ki bu saçma olur ki zaten Allah diyor Kur'an'da eğer Allah'tan gayrısından indirilmiş olsaydı onda birçok ihtilaf bulurlardı. O zaman bakın elimizde iki, iki karine var. Birinci tesbih, ikincisi takdis. Bakın devam ediyoruz. Karineler daha var. Ee, size bir tane daha karine söyleyeceğim. Devam eden melek, Allah diyor ki melekler dedikten sonra, ne dedikten sonra وَنَحْنَ نُسَبِّحُ بِهَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ Biz seni tesbih ederiz hamd ile ve seni takdis ederiz. Allah da dedi ki kale inni alemu مَا لَا Allah da bunun üzerine dedi ki biz Allah da dedi ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum yani burada bir hikmet var ben bundan dolayı yapıyorum diyor Allah. Bakın diyor ki Kale inni alemu mala ta'lemun ben sizin bilmediğiniz bazı hususları biliyorum diyor Allah. Sonra devam ediyor Allah Subhanahu wa Taala diyor ki ve alma adam al asma sonra Allah Ademe bütün isimleri öğretti. Veya Ademe bütün isimleri demeyelim. Ademe isimleri öğretti. Bu isimler ne? Bu çok tartışmalı bir konu tefsirde. Bu önemli değil. Oraya hiç girmiyoruz. Konumuz o değil. Ve allama Adem el esma e isimlerin hepsini öğretti. Summe al alel melekati. Sonra bakın o isimleri meleklere sundu. Fekale dedi ki: En biuni bi, bi esma e haula in kuntum sadikin. Yani söylediğinizde doğru söyleyecek söyleyenlerden iseniz bu isimleri bana bir bildirin bakalım. Kalu melekler de dediler ki bakın subhaneke seni tenzih ederiz. Demin nusebbihü ile ifade ettiler. Şimdi subhaneke ile. Subhaneke neydi? Tenzih etmek. Bütün eksik sıfatlardan tenzih etmek. Melekler ne dedi burada? Mesela biz secdede ne diyoruz? Subhan Rabbiyal Aala. ne demek? Yüce Rabbimizi tesbih ederiz. Neyden? Tenzih ederiz neyden? Bütün noksan sıfatlardan. Şimdi burada da melekler diyor ki Kalu subhaneke biz seni tenzih ederiz ya Rab. Bütün eksik sıfatlardan. Demek ki meleklerin tabir sahihse indinde zihninde ne var kardeşler? Allah Subhanahu ve Taala'nın zaten hiçbir şeyi yanlış yapmayacağı, bütün kötü fiillerden, ya, bütün yapılacak kötü şeylerden münezzeh olduğunu zaten. Ne yapıyor? Münezzeh olduğunu melekler ikrar ediyorlar. Üçüncü karineyi de anladık mı kardeşler? Bakın son karine ki bu son karinede çok hoş anlamlar var. Kalu dediler ki Sübhaneke seni tenzih ederiz. Lâ ilmelenâ illâ mâ allemtenâ. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yok. Şimdi en son kayına birazdan gel gelecek ama ondan önce kısaca şunu söyleyeyim. Bakın melekler burada kardeşler. Çok güzel bir usul veriyorlar müminlere. Allah da bunu kıssa ederek bize çok güzel bir usul veriyor müminlere. Bakın diyor ki melekler. Allah Subhanallah yani bu meleklerin yani ne kadar itaatkar oldukları ve ne kadar Allah subhanehu ve teâlâ'nın tabir sayısı emrine amade oldukları ve Allah subhanehu ve teâlâ'yı nasıl bir sevgiyle sevdiklerini, onun emirlerine karşı ne kadar saygılı olduklarını ortaya koyan müthiş bir cümledir. Diyor ki, La ilme lenâ illâ mâ allemtene ya Rabbi, sen bize hani dedin ki, bana isimleri, bize, bana isimleri bildirin ama bizim senin öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur. Bakın kardeşler, ehli Sünnet bu ve buna benzeri ayetlerden, Yine bu anlamda gelen hadislerden istidlal etmişlerdir ki. Bakın. istidlal etmişlerdir ki kişi bilmediği meselelerde Allahu alem der. Bilmediği meselelerde Allahu alem, Allah en iyisini bilir demek zorunda. Bu bir ikinci şey. Bakın biz isim sıfatta mesela. Biz ne diyoruz? Allah Sübhanahu ve Teala arşı istiva etmiştir. Geliyor bize bu konuda itiraz eden bir kimse. Nasıl istiva etmiştir? La ilme lenâ illâ mâ Allah'ın bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yok. Ya şimdi siz siz arşın üzerinde derseniz işte Allah arşın üzerine mi oturuyor? Arş kalktığında Allah düşecek mi? Allah arşa muhtaç? Allah sizin bir mekana mı sınırladınız? Allah arşın üzerine istiva etmiştir. Ya tamam işte siz mekan kıldınız. Ee, dediniz ki Allah arşa muhtaç oldu? Vesaire arş Allah'a sınırladı mı? La ilme lena illa me allentenem. Allah'ın bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yok. Allah bize arşının üzerine istiva ettiğini bildirmiştir. Ama nasıl istiva ettiğini bildirmemiştir. Bildirmediği için biz de diyoruz ki meleklere melekler gibi diyoruz. Var mı bir itirazınız melekleri ta taklit etmemizde? Biz melekleri taklit ediyoruz. La ilme illa me allemten. La ilme lena illa me Allahu lena. Allah'ın bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yok. Anladık mı kardeşler? Burada da yani yeri gelmişken bu usulü de burada vermiş oldum. Sonra bakın devam ediyoruz ayete. Zaten bu ayetin sonu. Diyor ki: subhaneke kalu subhaneke dediler ki seni tenziyederiz. La ilmelena illa ma alimtena. Senin bizi öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yok. İşte burası dikkat edin. Inneke ensel alimul hakim. Muhakkak ki sen alimsin, hakimsin. Muhakkak ki sen alimsin, hakimsin. Şimdi hakim ifadesine dikkat edin kardeşler. Bakın. Hakim de az önce söylediğim ilmi, cümleler, şey, ilmi kelimelerden bir kelimedir ve içerisinde çok e, müthiş anlamlar içermektedir. Bakın hakim nedir? Çok kısa. Hakim hikmetten alınmıştır, hikmetlidiriz ya biz Türkçe'de kullanırız. Bu iş hikmetli bir iştir diye. Bakın kardeşler, hikmet kelimesinin anlamı şudur. Vadu şeyi fi maudighi. Vadu şeyi fi maudighi. Bir şeyi yerli yerine koymak, bir şeyi yerli yerinde yapmak demek. Bakın bir şeyi yerli yerinde yapmak. Şimdi kaba olarak siz hikmetin anlamını öğrendiniz ama ben bir de size hikmetin zıttını da söyleyeyim ki daha iyi anlayın. Çünkü e, kaydedir ne? El eşya u tetbe yeni Bazen bir şeyleri öğrenmek için onun zıttını bilmek ne? O şeyi bize öğretir. Yani mesela işte e, deli kelimesini bilmeyen. Bir turiste akıllının zıttı dediğin zaman bildiği kelimenin akıllı biliyor zıttı dediğin zaman deliyanlar bunun gibi. Eş el eşya u tetebeyenu Şimdi hikmetin zıttı bakın zulümdür kardeşler. Hikmetin zıttı zulümdür. Zulüm de nedir? Vada o şeyi gayrimevduhi. Bir şeyi olmaması gereken yere koymak. Hikmet bir şeyi olması gereken yere koymak. Zulüm ise bir şeyi olmaması gereken yere koymak. Bak bunu müşahede ettiğimiz hayattan örnek verelim. Şimdi ee, benim elimde benim elimde bir kalemlik var. Bunun e, bir tane de içerisinde kalem var. Şimdi ben kalemi kardeşler tutup işim bittikten sonra bunun içerisine bırakmama hikmet denir. Hikmetli iş denir. Çünkü ne? Hikmet neydi? Bir şeyi yerli yerine koymak. Bu şimdi e, kelime anlamıdır. Tamam. Ama ben kalemi buraya değil de yani içine değil de şurada böyle tutturmaya çalışsam 10-15 dakika uğraştım veya tutturamadım uhuyla yapıştırdım. Burada kalemi buraya koyuyorum. Şuraya. Şu uca koyuyorum. Şöyle. Yapıştırıyorum buna. Buna zulüm denir Lugat'ta. Veya ben bunun içine değil de e, bunun içine değil de kulağıma şöyle sokuyorum. Burada taşıyorum kalemi. Yolda cebimde değil de burada taşıyorum. İşte parayı cebimde değil de işte ne bileyim tırnağımın içine sıkıştırmışım. Şöyle taşıyorum parayı falan. Bunların hepsi zulümdür kardeşler. <gülüyor> Bunların Bunların hepsi lügatta zulümdür. Bunları yerli yerine koymak ise hikmettir. Bakın şimdi çok daha iyi anlamanız için çok örnek, çok müthiş bir örnek var bunda. Bakın kardeşler. Allah, Kur'an'da buyuruyor ki iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. işte onlar emniyette güven içerisinde olanlardır diyor. Ve hidayete ermiş olanlar onlardır. Bakın. Sahabeye bu işgal oluyor. Neden? Çünkü sahabe... İlimde müthiş ilme sahip, Arapçada fasihlik bozulmamış, hemen zulüm kelimesinin asıl anlamı akıllarına geliyor. Yani iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, şimdi zulme verdiğimiz anlamla ayeti tercüme edelim. İman edip de imanlarına yapılmaması gereken herhangi bir şeyi bulaştırmayanlar hidayet ermiştir. Yani bulaştıranlar ermemiştir. Şimdi yeryüzünde var mı imanla bu anlamda zulüm bulaştırmayan? Yani yapmaması gereken şeyi e, yapmayan var mı? Yok. Herkes yapmaması gereken şeyi yapmıştır. İşte bu sahabeyi şey oluyor. Demek ki biz yapmaması gereken bir şey yaptığımız zaman hidayetin dışındayız. Güvenin dışındayız. İşte o yüzden sahabeyi işgal oluyor bu. Hemen geliyorlar Resulullah'a soruyorlar. Ya Resulallah diyorlar. Hangimiz nefsine zulmetmedi ki? Diye soruyorlar Resulullah'a. Yani hangimiz, bakın zulmü şimdi içerdiği anlamla alalım, sahabeler ne sormuş oldu? Hangimiz nefsine, nefsi hakkında yapmaması gereken şeyi yapmadı ki? Herkes yaptı. Resulullah da ne diyor? Sizin diyor, bildiğiniz zulüm değil. Ne yapıyor? Zulmün içerisindeki bütün anlamlardan birine has kılıyor bunu. Ne diyor? Diyor ki siz Lokman'ın oğluna söylediği şu sözü duymadınız mı? Ya bu neyye? لَا تُشْرِكِ inne şirk'e شِرْكَ لَغُلْمٌ عَزِيمٌ Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Ne yapıyor? Resulullah gelip bütün bu zulmün anlamını ne yapıyor? Kastım bir şey olduğunu söylüyor. Anladık mı kardeşler? O zaman bakın demek ki zulüm ne kadar geniş bir anlam ki sahabeler bütün bu geniş anlamıyla geliyorlar Resulullah'a. Ama Resulullah Kur'an'ı beyan eden olduğu için Biliyorsunuz Resulullah genel ifadeleri ne yapar? Haskılar. Mutlak ifadeleri ne yapar? Mukayyet kılar. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki ölü eti haram kılmıştır. Balık bunun içinde mi kardeşler? Bu, bu ifadenin içinde değil mi? Ama Resulullah sünnette ne yaptı? Deniz ölüsünü hariç kıldı. O ayetteki genel, genel ifadeyi ne yaptı? Özelleştirdi. İşte buradaki genel ifadeyi de yani o zulüm ifadesi de özelleştirdi. Neden? Çünkü zulümün içerisinde bir sürü şey giriyor. Mesela diyelim e, ana babaya iyilik yapmamak zulümün içindedir. Yani bütün günahları düşünün, hepsi zulümdür. Şirk de ne? Zulüm içindedir. Dolayısıyla sahabe bütün günahlar şirkle beraber, şirk olmayan bütün günahları da ayetin kapsamı içerisinde zannederek, çünkü zulmün anlamı bu, geliyorlar Resulullah'a. Resulullah da diyor ki tabir sahihse, ben bütün bu anlam, genel anlamları haslaştırıyorum, özelleştiriyorum, tek bir meseleye has ediyorum diyor, o da şirktir. Bakın şirk neden zulümdür? İbadet kime yapılır? Allah'a. Yani ibadeti yapılmaması gereken şeye yapmak. Anladık mı? Hikmet zulüm neydi? Olmaması gereken yere koymak. İbadette şirk ne olur? Şey, e, e, ibadette zulüm ne olur? Yapılmaması gereken ibadet, e, yapılmaması gereken kişiye ibadeti yapmak. Doğru mu? Bunun gibi kardeşler. O yüzden bakın şimdi hikmetin bu ilmi anlamını bakın anladıktan sonra melekler ne demiş oldu burada kardeşler? Kalu <gülüyor> dediler ki subhaneke seni tenzih ederiz. Lâ ilmelena illâ mâ ellemtenen. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yok. İnneke entel <gülüyor> alîmul hakim. Muhakkak ki sen alimsin ve her şeyi yerli yerinde yaparsın. Hakimsin yani her şeyi yerli yerinde yaparsın. Senin yaptığın her şey yerli yerinde. Demek ki melekler burada öğrenmek için, öğrenmek için sormuş. Anladık mı kardeşler? Son olarak e, ikinci sorumuza geçiyoruz. Onun cevabı çok kısa olduğu için uzatmayacağım kardeşler. Melekler nereden bildiler? Tamam melekler bunu soru sordular ve bir şey de söylediler. Peki bunu melekler nereden bildi? Yani e, bu Adem Aleyhisselam bu zürriyetinin kan dökecek bir e, şey olacağını, bozgunculuk çıkaracak olduğunu nereden bildi ki? Zaten meleklerin söylediği Adem Aleyhisselam döneminde bizzat vuku buldu oğullarıyla birlikte kan dökme. Değil mi? Hala günümüze kadar da zürriyeti olarak ne yapıyor? Devam ediyor zaten. Yani dolayısıyla meleklerin söylediği tam olarak yerini buldu. Melekler bunu nereden biliyor kardeşler? Şimdi e, müfessiller arasında tabii bu konuda birçok görüş var. Ben bu görüşleri saymayacağım. Sadece çok kısa olarak isimlerine yani başlıklarına değineceğim. Birçok görüş var. Bazıları diyor ki Allah bildirdi meleklere ama Kur'an'da geçmiyor. Yani Allah bildirdi. Çünkü neden? Neden? Az önce dedim ya Resul kelimesinin pardon melek kelimesinin anlamını bilin demiştim ben hatırlarsanız. Ne anlamı vermiştik? Risalet değil mi? Yani melekler Allah'ın Resulleridir. Dolayısıyla Allah bir ayette ne diyor? Resullerinden dilediğine gaybı bildirir değil mi? O yüzden mesela Resulullah'a bazı konularda gaybı bildirmiştir. Ne gibi mesela? Kıyamet alametleri gibi. Anladık mı? Dolayısıyla Resuller de elçi olduğu için Allah bildirmiştir diyor ona. Allah bildirdikten sonra... Melekler hemen başlamıştır. Ee, ya Rabbi sen orada kan dökecek birini mi yaşayın? Ama Allah o, o tarafı söylememiştir. Kısasın burasını anlatmıştır. Allah e, konuşmaların hepsini anlatmak e, zorunda da değil zaten. Öyle bir şey de yok. Allah bildirmiştir diyorlar. Bazı alimler de diyorlar ki, e, bazı alimler diyorlar kardeşler, Adem oğlundan önce yeryüzünde cinler yaşıyordu. Onlar işte kan döktüler, bozgunculuk çıkardılar. E, e, ondan sonra Allah işte melekler gönderdi. Melekler gönderiyor. Onları e, şey yapıyorlar. Yeryüzünden silinip gidiyorlar. E, bunu meleklerden bildi e, diyorlar bazı alimler. Bu meşhur olan ve güçlü görüşler e, arasında zikrediliyor bu. Bazı e, ilim ehli tarafından. E, buna e, delil olarak da işte İbni Ebi Hatim'in tefsirinde ondan sonra İbni Mende'et Tevhid'de mesela. Abdullah İbni Amr'dan gelen rivayet var. Abdullah İbni Amr diyor ki Kânetil cinnu kabl âdeme bi'elfey âmin. E. Diyor ki e, cinler Adem oğlundan 2000 sene önce, 2000 sene önce yeryüzündeydi ve kan döktüler. Tabi bu rivayetin senedi sahih. E, Abdullah i̇bn Amr'dandır bu ancak İsrailiyattan buna rağmen. İsrailiyattan bu Allahu Alem raci olan. Çünkü Abdullah i̇bn Amr e, maruf olduğu üzere kardeşler ehli kitaptan rivayette bulunan bir kimse. O yüzden Allahu alem bu İsrailiyat'tan zaten bu türlü ifadelerin çoğu da genelde zaten İsrailiyattan oluyor. 3. görüş ki Allahu alem e, benim kendi nefsim için daha çok bahse ihtiyacım var. Yani daha çok e, bakmaya ihtiyacım var ama şu ana kadar benim kalbimin meylettiği görüş bu konular arasındaki hepsinde ehli sünnetten e, e, söyleyenler var bu görüşleri, kabul edenler var. Tercih edilen görüş Allahu alem melekler ihtimalen yani e, kesin demiyoruz bunu dediğim gibi. Kalbimin meylettiği görüş bu şu anlık için. Yaratılış tabiatından bildiler bunu. Yani Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı maddeyi onlar biliyorlardı. Çünkü biliyorsunuz yani buna şahit oldular, bunu bildiler. Adem Aleyhisselam'ın ne maddeden yaratıldığını biliyorlar. O madde, ki işte biz biliyoruz Kur'an'da aşamalı olarak cikrediliyor, balçık, toprak vesaire. Bu maddeyi biliyorlar. Bu maddenin böyle bir sonuç yaratacağını, böyle bir sonuç ortaya koyacağını Sezdiler, ferasetlerinden dolayı bunu anladılar diyebiliriz. Allahu Alem. Çünkü e, bu hakikaten bu türlü maddeler, yani bu madde e, bu türlü şey e, neticeler doğurabilecek e, maddedir. O yüzden Tirmizi Ebu Davut e, taki rivayette Ebu Musa el-Eşhari'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela bu maddenin bizzat e, kendisinden bahsederken diyor ki Allah Adem'i diyor yeryüzünün her bir tarafından avuçladığı bir avuç topraktan yaratmıştır. Bakın Adem'i yeryüzünün her bir tarafından avuçladığı bir topraktan yaratmıştır. Bundan dolayı Adem'in diyor nesli yeryüzünün renkleri kadar değişik renk ve şekillerle çoğalıp geldi. Bakın biliyorsunuz yeryüzünün toprakları farklı farklı renktedir. Sarı toprak kahverengi değil mi? Daha böyle siyah koyu açık renk sarı mesela çöl kumları vesaire gibi. O yüzden Resulullah diyor ki bundan dolayı diyor Adem'in nesli yeryüzünün renkleri kadar değişik renk ve şekillerde çoğalıp geldi. Dolayısıyla diyor Resulullah kimi kızıl renkli insanların, kimi e, beyaz renkli, kimi de siyah renkli, kimi de bunların arasında renklerdedir diyor. Sonra devam ediyor ki Resulullah kimi yumuşak çünkü ney toprakların kısmı bir kısmı yumuşak, kimi sert, topraklar var bazı sert. Kimi diyor kötü, kimi de iyi huyludur diyor. Bu doğacak insanların gelecek olan insanların. Yani vasıflar insanların vasfı bu yönde olacak. Çünkü neden? Topraktan yaratıldılar. Toprağın içinde yumuşak var, sert var, kötü toprak var. Yani elverişli mesela işte mesela ekin için elverişli olmayan kötü toprak var, iyi toprak var. Bu işte kişilerin huylarıyla alakalıdır. Resulullah bunu be beyan ediyor. Yine kişilerin renkleriyle alakalı sarı toprak var, siyah toprak var. E i̇nsanlardan sarı olan var, siyah olan var, beyaz olan var vesaire. allah Alem işte buradan bu bağlandan yola çıkarak bazı âlimler diyor ki melekler ferasetinden bunu bildiler. O yüzden Allah da e, Allah Subhanahu ve teala ama ben sizin bilmediklerinizi biliyorum dedi burada. Yani dolayısıyla bu e, görüş e, belki tercih edilmeye daha, daha e, layık veya daha yakındır diyebiliriz. Allahu Alim ve sallallahu ve sellemü baraka nebine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.